hep kendinden bahsedirsin isteyen ve işte burada da şu fena, çok fena, çok kötü çok bad durumların başına elhakluvalidey konuyor izah etmeyeceğim bunları sadece sizin kadir şinas müminlerin takdirlerine ve değerlendirmelerine havale edeceğim vade binan. Arkadaşlarım bana bu mevzu ihmal ediliyor demişlerdi. O vade binan. Kalp, ya kalp yamaçlarında gezmeyi terk ettimse ve sizin için iyi bir şey demedimse sizi sıktımsa Allah beni affetsin. Siz kusura bakmayın, bağışlayın. Ama bu öyle bir meseledir ki bu mesele eğer devam eder, temade eder, giderse bu meselede kaybedenler Kulaklarınızı açın, dinleyin. Ebedi kaybetmiş sayılırlar. Çok dinlemişsinizdir, bir de benden dinleyin. Ahmet bin Hanbel ve Taberi rivayet ediyor. Allah Resuluna geldi dediler ki, şu falan zaman önünde, filan zaman yanında, falan zaman arkanda, seninle beraber omuz omuza savaşan, her zaman seni kabul etmiş delikanlıyı, vefat ediyor ama fakat din adına, diyanet adına kelime-i tevhid adına ne desek cevabı cevap vermiyor hiç ses getirmiyor kul la ilahe illallah ses getirmiyor la ilahe illallahü vehtahû la şerîkele ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resûlühû ses getirmiyor Allah diyor ses getirmiyor ma kesulmuyor çok vefalıydı o Yahudi çocuğunun yanına bile gitmiştir ölürken. Bir adam kurtarma üzerinde güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Hele böyle bir sahabesini hiç terk etmezdi en kritik anda. Hicranla koştu yanına git. Kendileri de telkin ettiler. Fakat Peygamberin hani bu seyrinin dediği gibi لَوْنَا sebat Kadrahu, اَيَتُوا اِذَمَا Ahyes muhine yüdağı dahi terimemi. Onun mübarek adı çürümüş kemikler üzerine eğer okunsaydı seslenseydi. Mezardaki çürümüş kemikler dahi nebbey bey ki aratul kalkarlardı. Peygamberden hayat bahşi olan sözler tadir oluyor. Fakat genç evet demiyor bu işe. Ne bir feraat anladı. Nasıl olur bir sahabim, değil, bir şey değil. Annesini çağırdı, ne var dedi arada? Nedir bu sırrı, bu sihirli mesele ki? Bunun diline kilit oldu. Ben hep rencide ediyordu ya Resulallah. Aşamadım, gönlümde şu anda da bir burkuntu var. İçimde bir burkuntu var ya Resulallah. Ağlıyor kadın çocuğu ölürken ama içimde bir burkuntu var, aşamadım ya Resulallah. E o zaman yanacak ötede. İster misin şimdi yakalım biz bunu? İlferdi kadın. İhtimal, ister misin yakalım sözü, kadının içindeki o buzu erit. O buz eriyince çocuğun yüzünde tebessüm belir. Allah hepimize o tatlı akıbeti nasip ve müyesser eylesin. Ya gulem, kul la ilahe illallahü, vahdehu la şerikana. Allah Resulü'nün ağzına daha bitmemişti ki, o başladı. La لَا إِلَٰهِ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا ve لَهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Allah'ım bize de lütfeyle. Ve Peygamber mütebessim kazanmıştı. الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِينَ اَنْقَذَهُ بِهِ مِنَنَّا Allah'a hamd ederim ki, benimle tam uçurumun kenarında, cehenneme yuvarlanacakken, Allah beni vesile kıldı ve onu kurtardı diyor. Allah seni her şeyimize vesile kıldı. Son demde de Allah seni bize vesile kılsın. Vesileliğinle biz de kurtulalım. Sözlerin en güzeli minarelerde şehbal açmaya başladı. Ruhu revani Muhammed'i şehbal açmaya başladı. Onu dinlemek onun heyecanını yaşamak ve onu vesile edip Allah'a dualarımızı o vesileyle takdim etmek daha önemlidir. Anne ve baba hakkının ayaklar altında çiğnendiği bir dönemde, o hakkında size baktığı bir dönemde ve kutsiler vasıtasıyla o hakta ihya beklediği bir dönemde, o hakkında ihraka hak edilme beklediği bir dönemde, ezanın sonunda ezan duasını müteatip, ellerinizi kaldırın, Allah'tan dileyin ve dilenin. Rabbim, umumi istikametiniz içinde, umumi istikamet adına çok önemli bir yeri olan, anne babanın hukukunu ihyaya bizi muvaffak eylesin. Ölmüş her şeyi israfil gibi dirilteceksiniz. Anne ve baba hakkı ölmüştür. Anne ve baba yalnız kalmıştır. Bunları da siz ihya edeceksiniz. Size bakıyor. Sahabinin ihya ettiği gibi ihya edeceksiniz. Yeni bir mimari geliştireceksiniz. Katlanacaksınız bu işe. Evlerinizin bir yanında düblekler yapacaksınız. Hem ayrı hem de beraber diyeceksiniz. ...torunlarını sevme kapılarını açacaksınız onlara. Çocuk sevme sevgisiyle gönüllerini dolduracaksınız. Hayatlarının son deminde cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle... ...musiki dinliyor gibi onlara en tatlı şeyler dinleteceksiniz. Yanınıza bir yer vereceksiniz. Sizi yanlarından ayırmayan insanların... ...bu hislerine karşı saygılı olacaksınız. Dünyanız mamur olacak... Ahiretiniz de mamur olacak. İnanın bana, bunu yapınca şu dine hizmet mevzuunda da çok şey kazanacaksınız. Biriniz bin olacaktır. Onlara gülerek mukabele edin. Hışımlarını ve size karşı şiddetlerini yumuşaklığınızla aritin. Tıpkı atmosfer gibi olun. Onlardan sık sık size şahatlar gelsin, meteorlar gelsin. Ama sizin affınıza, sapınıza müsamahınıza çarpsın, tuz olsun. Her şeylerini affedin. Her şeylerine nazar-ı ile bakın. Bakın bir kere daha Kur'an'a karşı, Resulullah'a karşı, Allah'a karşı yiğitliğinizi gösterin. Kalkın, uyanın. Çünkü böyle yiğitlerin kalkıp uyanmasına ihtiyaç var. Allah... Bu mevzuda da sizi muvafakiyete erdirsin. Lillahi Teala'l-Fatiha.